أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذلله له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن استغل الحديث كتاب الله ve hayrül hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesasatuha ve kulli muhtesetin bid'a ve kulli bid'atin zalale ve kulli zalaletin finner. İbn Abbas radiyallahu anhuma Allah Resulü isat ve şu hadisini rivayet ediyor. Bu kutsi bir hadis. Allah tebarak ve teâlâ şöyle buyurdu. Hiç şüphesiz Allah Teala iyilikleri ve kötülükleri yazdı ve sonra bunları beyan etti. Buna göre kim bir iyilik yapmayı ister ve onu yapamazsa Allah Teala onu kendi katında tam bir iyilik olarak yazar. Eğer onu yapmayı ister ve yaparsa Allah Teala onu kendi katına 10 kattan 700 kata ve daha pek çok kata kadar katlayarak iyilik olarak yazar. Şayet bir kötülük yapmak ister fakat onu yapmazsa Allah onu kendi divanda tam bir iyilik olarak yazar. Eğer hem ister hem de o kötülüğü yaparsa, Allah onu tek bir kötülük olarak yazar. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Müslim'in rivayetinde, hadisin sonunda şöyle bir ziyade vardır. Yahut Allah Teala o kötülüğü siler. Allah'a karşı isyana hırslı olanlardan başkası helak olmaz. Bu anlamda daha birçok hadis-i şerifler vardır. Sahih ayında, yani Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Hureyre radiyallahu anhten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurur. Kulun bir kötülük yapmak istediği zaman bil fiil yapmadıkça onu yazmayın. Eğer yaparsa misli ile yazın. Şayet o kötülüğü benim rızam için terk ederse onun için bir iyilik yazın. Eğer bir iyilik yapmak ister ve onu yapmazsa o kendisi için bir iyilik olarak onu yazın şayet o iyiliği bir fiil yaparsa onu kendisi için 10 katından 700 katına kadar yazın. Bu da Buhari'nin ve Şuabül İman isimli eserinde İmam Beyhaki'nin rivayetidir. Müslim'de de şu şekilde geliyor hadisin nafsı. Allah Teala şöyle buyurur. Kulum bir iyilik yapmayı gönlünden geçirirse yapmadığı halde ben onu kendisi için bir iyilik olarak yazarım. Eğer onu bir fiil yaparsa onu on misli ile yazarım. Şayet bir kötülük yapmayı gönlünden geçirirse onu işlemediği takdirde o kötülüğü bağışlarım. Eğer o kötülüğü işlerse onu kendisi için misli ile bir kötülük olarak yazarım. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam devamlı şöyle buyurdu. Melekler derler ki, Ya Rabbi Allah Teala onu en iyi şekilde gördüğü halde falanca kulum bir kötülük yapmak istiyor. Allah Teala meleklere şöyle buyurur. Onu gözetleyin. Eğer bir, bir fiil işlerse, onu kendisine misliyle yani bir kötülük olarak yazın. Eğer onu terk ederse, onun için kendisine bir iyilik yazın. Çünkü kulum o kötülüğü ancak benim hatırım için terk etmiştir. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Biriniz Müslümanlığını tertemiz, mükemmel hale getirirse, işlediği her hayır kendisine 10 katından 700 katına kadar yazılır. İşlediği her kötülükte Allah Teala'ya kavuşuncaya kadar hep misli ile yazılır. Buhar ve Müslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Ademoğlunun her ameli katlanır. İyilikler 10 katından 700 katına kadar katlanır. Allah Teala buyuruyor ki, Oruç bunun dışındadır. Çünkü o benim için tutulur ve onun mükafatını verecek olan da benim. Oruçlu, şehvetin ve yiyip içmesini benim için te terk etmektedir. Diğer rivayette, 700 katına kadar ifadesinden sonra Allah'ın dilediği kadar katlanır ifadesi vardır. Yine Müslim'in sahihinde, Ebu Zer radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu haber veriyor. Kim bir hayır işlerse ona on misli var yahut daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse onun cezası kötülük kadardır yahut onu bağışlarım. Yine İmam Müslim'in Enes radıyallahu anh'ten rivayetinde Her kim bir iyilik işlemek ister ve onu yapamazsa kendisi için bir iyilik olarak yazılır. Eğer bil fiili işlerse kendisi için on iyilik olarak yazılır. Her kim bir kötülük işlemek ister ve bir fiil işlemezse, bundan dolayı kendisine bir şey yazılmaz. Şayet onu işlerse, kendisine bir kötülük olarak yazılır. Ahmet bin Hambel'in Hureyn bin Fatih radıyallahu anh'den rivayetinde de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bunu aynı zamanda İbni Hibban da rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. Her kim bir iyilik yapmak ister fakat onu yapamazsa, Allah Teala onun o iyilik kalbiyle istediğini ve yapmak için de hırslı olduğunu bilirse yapamasa bile o kendisi için bir iyilik olarak yazılır. Her kim de kötülük yapmak isterse ve onu işlemezse o kendisi aleyhine yazılmaz. Eğer onu işlerse kendisine bir kötülük olarak yazılır ve aleyhine bir katlama yapılmaz. Her kim iyilik işlerse onun için 10 on misli vardır. Her kim Allah yolunda harcama yaparsa onun için de 700 katı vardır. Bu anlamda daha pek çok hadisler vardır. Buraya kadar naklettiğimiz hadisler, iyiliklerle kötülüklerin yazılmasını ve iyiliklerle kötülükleri yapmak istemek gibi hususları içermektedir. Buna göre şu dört husus söz konusudur. Birinci durum, iyiliği bil fiil işlemektir. Her iyilikte 10 katından 700 katına ve daha Allah'ın dilediği kadar fazla katlara kadar mükafatlandırılır. Yapılan her iyiliğin on katıyla mükafatlandırılması, her iyilik için öngörülmüş mükafattır. Nitekim Allah Azze ve Celle En'am suresinin 160. ayetinde şöyle buyuruyor. Kim Allah huzuruna iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengeyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. 10 katından fazla mükafat verilmesine gelince bunu allah Teala dilediği kimselere dilediği kadar katlayarak verir. Bu hususta şu ayet-i kerime delalet eder. Bakara suresinin 261. ayetinde şöyle buyuruluyor. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği 7 başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta 100 daha ne vardır? Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Bu ayet-i kerime Allah yolunda yapılan bir harcamanın 700 katıyla mükafatlandırıldığına delalet etmektedir. İmam Müslim sahihinde Ebu Mes'ud radıyallahu anh'ın şöyle rivayet ediyor. Adamın biri yularıyla birlikte bir dişi deve getirdi ve ey Allah'ın Resulü bu Allah yolunda kullanmak üzere benim sadakamdır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sana ona bir dişi devene karşılık bu bir dişi devene karşılık kıyamet günü 700 dişi deve verilecek buyurdu. Ahmet bin Hambel'in müsnedinde hakkında söz söylenen bir isnad ile zayıf bir isnad ile Ebu Beyde bin Cerrah radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim Allah yolunda fazladan bir harcama yaparsa ona 700 katı mükafat verilir. Her kim kendisi ailesi için bir harcama yapar, bir hastayı ziyaret eder veya bir eza'yı giderirse her iyilik 10 katıyla mükafatlandırılır. Ebu Davud, Seyil bin Muaz'dan, o da babasından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Cihad esnasındaki namaz, oruç ve zikre Allah yolunda yapılan harcamadan 700 kat fazla mükafat verir. Bunun da isnadı zayıftır. Ayrıca Beyhakil-i Hakim de rivayet etmişlerdir bunu. i̇bn Nebi Hatim, isnadıyla Hasani i Basri'den, o İmran bin Husayn'dan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Her kim kendisi evinde kaldığı halde, Allah yolunda olana, yani cihad edene bir nafaka gönderirse, harcama yaparsa, onun gönderdiği her dirhem için 700 dirhem vardır. Her kim de kendi nefsiyle Allah yolundaki bir cihada katılırsa, onun harcadığı her bir dirhem için 700 bin dirhem vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözlerden sonra Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın rutu geniştir. O her şeyi bilir ayetini okudu. Bunu İbn-i Hatim'den i̇bn Kesir nakletmiştir tefsirinde ve hadisin garip olduğunu söylemiştir. İbn-i İbban sahihinde i̇bn Ömer radiyallahu anhümadan şöyle rivayet ediyor. Önce Bakara suresinin 261. ayeti nazil olunca yani der ki Allah yolunda mallarını harcayanların örneği 7 başak getiren bir tane gibidir ki her başakta 100 tane vardır Allah dilediğine kat kat fazlasını verir Allah'ın nutu geniştir ve o her şeyi bilir. Bu ayet nazil olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ya Rabbi ümmetim için artır buyurdu. Bunun üzerine Allah Teala, kim Allah'a güzel bir borç verirse, verdiğinin kat kat fazlası kendisine ödenir, ayetini indirdi. Bu da Bakara 245. ayetidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine, Ya Rabbi, ümmetim için daha da arttır dedi. Bunun üzerine Allah Teala, yalnız sabredenlere mükafatı hesapsız ödenecektir, ayetini indirdi. Bu da Zümer Suresinin 10. ayeti. İmam Ahmet bin Hanbel zayıf bir isnatla şöyle naklediyor, Ebu Hürer'e radiyallahu Hiç şüphesiz Allah Teala bir iyiliği 2 milyon iyiliğe kadar katlar. Ebu Hürer radiyallahu anh, bundan sonra şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Kulun yaptığı iş eğer bir kötülük ise onun cezasını adaletle verir. İyilik olursa onu kat kat artırır, kendinden de büyük mükafat verir ayetini okudu. Yani Nisa suresinin 40. ayetini okudu ve dedi ki... Allah Teala büyük mükafat vereceğini buyuruyor. Onun büyüklüğünü kim takdir edebilir ki? Bu hadis Ebu Hureyir radıyallahu anhten mevkuf olarak da rivayet edilmiştir. Yani onun kendi sözü olarak. Tirmiz'de İbn Ömer radıyallahu anh'ımadan rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim çarşıya girdiği zaman La ilahe illallah vahdehu la şirike lehül lehul mülk ve lehül hamdu yuhyi ve yumit ve hu ale ve hu hayyun la yemut bi yedil ve hu ala şeyin kadir yani Allah'tan başka ilah yoktur o tektir ortağı yoktur mülk ve hamd ona aittir hayatı o verir ölümü de o verir kendisi diriltir kendisi diridir ölümsüzdür hayırlar onun elindedir o her şeye kadirdir derse Allah Teala onun için 1 milyon iyilik yazar ve onun 1 milyon kötülüğünü siler ve onu 1 milyon derece yükseltir. Bunu Tirmizi dışında i̇bn Mace, Ahmet, Darimi ve Hakim de rivayet etmişlerdir. İsnadı zayıftır. Yine Tirmizi, Temimet Dari radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Her kim 10 defa eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh. İlahen, vahiden, ehaden, sameden, lem yettehiz, sahibeten, vela, veleden, velem yekun lehu, kufuven, ehad derse, Allah Teala onun için 40 milyon iyilik yazar. Bu da zayıf bir isnad ile gelmiştir. Aleyküm selamu rahmatullahi wabarakatuhu. Tabirani'nin zayıf bir isnad ile rivayet ettiği diğer bir hadiste İbn Ömer radıyallahu anh, merfi olarak şöyle rivayet ediyor. Her kim Sübhanallah, derse, Allah Teala ona 124 bin iyilik yazar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'in rivayet ettiği hadiste geçen, oruç bunun dışındadır. Çünkü o benim için tutulur ve onun mükafatını verecek olan da benim ifadesi, oruca verilecek mükafatın kaç kat olduğunu Allah'tan başka kimsenin bilmediğine delalet eder. Çünkü oruç sabır çeşitlerinin en fazlâtlı olanıdır. Ve ayet kerimede de yalnız sabredenlere, mükafatları hesapsız ödenecektir buyruluyor. Zümer suresi 10. ayetinde. Bu anlam bu şekilde bir açıklama selef'ten bazılarından da rivayet edilmiştir. Bunlar arasında kab ve daha başkaları vardır. Kişinin kendisine ilgindirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir buyrulmuştur. Buna göre iyiliklerin katlanması 10 katı üzerine kişinin Müslümanlığının güzeline göre yapılan katlamalardır. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh ve başkalarının rivayet ettiği ad-i şerifte bu sarih olarak açıkça belirtilmiştir. Yapılan iyiliğin katlarının artırılmasına etkili olan diğer bir husus da, kamil manada ihlasın bulunması, yapılan amelin bizatihi kendisine fazilet bulunması ve ona duyulan ihtiyaçtır. İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste kim Allah huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 on katı vardır ayetinin bedeviler hakkında indiği ve yine şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. İyilik olursa onun katlar kendinden de büyük mükafat verir ayet-i kerimesinden de bunun da muhacirler hakkında inmiş olduğu belirtilmiştir. Kötülüğün işlenmiş olması durumunda o kötülük misli kadar yani kendi kadardır ve katlanmadan yazılır. Nitekim En'am suresinin 160. ayetinde kimde kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır buyuruluyor. Nebi Aleyhisselatu vesselam'ın kendisi için tek bir kötülük olarak yazılır sözü kötülüğün katlanmayacağına işaret eder. Diğer hadiste zaten okuduğumuz diğer hadiste bu durum açıkça belirtiliyordu. Ancak işlenen kötülükler bazı durumlarda zamanın veya mekanın şerefinden dolayı büyüyebilir. Tıpkı Tevbe suresinin 36. ayetinde belirtildiği gibi. Bu ayette Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Gökleri ve, yarat gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup bunların dördü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır." O aylar içinde Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek kendinize zulmetmeyin. Bu ayette açıkça belirtildiği gibi bu haram aylarda işlenen günahın diğer aylarda işlenenden daha fazla olduğu belirtiliyor. İbn-i Talha, O aylar içinde Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek kendinize zulmetmeyin ayeti hakkında i̇bn Abbas radıyallahu anhumanın şöyle dediğini rivayet eder. Ayet, bütün aylarda zulmü yasaklamış, sonra bunlardan dördünü özel olarak zikrederek bunların haram aylar olduğunu belirtmiştir. Bu aylara diğerlerinden daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğinden bu aylarda işlenen günah diğer aylarda işlenenlerden daha büyüktür. Aynı şekilde bu aylarda işlenen hayırlı ameller için de büyük ecir ve mükafat vardır. Bunu Suyuti Durrul Mensur'da e, nakletmiş ve e, İbnül Münzir, İbn-i Bihati ve Behakî'nin Şuabül İman adlı eserlerine nispet etmiştir. de bu ayetle ilgili olarak şöyle diyor. Şunu iyi bilin ki haram aylarda işlenen bir günah bu ayların dışında işlenen günah bakımından daha büyüktür. Her ne kadar Allah Teala zulmü bütün zamanlar için yasaklamış ise de Yüce Rabbimiz dilediği zamanlar için emrinin şanını daha da yüce tutabilir. Yine bunu da İmam Suyuti Durrul Mensur isimli tefsirinde İbnü'l-Münzir, İbn Bi Hatim ve Ebu Şeyh'ten nakledir. Ramazan'da işlenen günahların katlanacağına dair iki mefhu hadis rivayet edilmiştir. Ancak her ikisinin de isnadı sahih değildir. Bakara suresinin 197. ayetinde şöyle buyrulur: "Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse, yani ihramını giyerse, hac esnasında kadına yaklaşmak, fısk" Günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Bu ayet-i hakkında İbn-i Ömer şöyle der. Ayette belirtilen fusuk kelimesinde maksat, ihramlılar için Allah'a isyan sayılan avlanmak ve buna benzer günahlardır. Bunu taberi nakleder. Yine ondan fusuk hakkında ihramlı kişilerin Allah'a yaptıkları isyan şeklinde bir açıklama rivayet edilir. Başka bir ayet-i kerime de Hac suresinin 25. ayetinde, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: İnkar edenler Allah'ın yolundan ve yerli taşralı bütün insanlara eşit kıble veya mabet kıldığımız Mescidi Haram'dan insanları alıkoymaya kalkanlar, şunu bilmeliler ki kim orada böyle zulüm ile haktan satmak isterse ona acı azaptan tattırırız. Bu ayet tehditten dolayı Sabi'kiram, Sabi'kiram'dan büyük bir topluluk, haremi şerif yani Mekke sakinlerine karşı çok dikkatli ve itinalı davranır, orada bir günah işlemekten son derece kaçınırlardı. i̇bn Abbas, Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhum, sahabe arasında böyle davrananlardandır. Aynı şekilde Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh de aynı titizliği gösterilmiş. i̇bn Amr bin As radiyallahu anhum'a şöyle derdi, orada yani Mekke'de işlenen bir hata ve günah, onun dışında işlenenden daha büyüktür. Bunu Abdülrezzak ve Abd bin Hümeyt rivayet etmişlerdir. Ömer bin Hattab radıyallahu anhında şöyle söyledi rivayet edilir. Benim için Mekke dışında 70 hata işlemek Mekke'de bir tek hata işlemekten daha hafiftir. İmam Mücahit şöyle der. Mekke'de işlenen iyilikler katlandığı gibi orada işlenen kötülükler de katlanır. Bunu i̇bn Bişeybe, Abd bin Hümeyt, Taberi ve i̇bn Müzir Münzir rivayet etmiştir. İbn-i de şöyle der. Bize ulaştığına göre Mekke'de işlenen bir hata 70 hata ve işlenen bir iyilik de 70 iyiliktir. İshak bin Mansur şöyle anlatıyor. Ahmet bin Hambele hadisler arasında işlenen bir kötülüğün bir kötülükten fazla yazılacağına dair herhangi bir bilgi var mı diye sordu. Bana şöyle cevap verdi. Hayır, ancak kendisine gösterilen tazimden dolayı Mekke şehri bunun dışındadır. Hatta bir kimse Ebyen'e bağlı Aden şehrinde olsa bile Mekke'de günah işlemeyi istese günaha düşer. İsa bin Rahüye'de Ahmet bin Hamber'in sözüne benzer sözler söylemiştir. Ayrıca her kim bir günah işlemeyi isterse onu işlemese bile aleyhine günah olarak yazılır. İsterse bu kişi yene bağlı Aden'de oturup Kabe'de bulunan birini öldürmek istemiş olsun sözü İbn Mesud radıyallahu anhu'nun sözü olup e, bu nakli İshak bin Rahui kitabında nakletmiştir. Burada sohbetin başında okuduğumuz hadis-i şeriflerle bu söz arasında bir zıtlık yoktur. Nitekim az sonra Ebu Kepşetul Enmari'den de ee, bu söze delalet eden İbn Mesud radıyallahuh ante'den naklettiğimiz bu söze delalet eden e, merhu bir hadis nakledeceğiz. Açıklamasını o zaman e, arada zıtlık olmadığını o zaman açıklarız inşallah. İşlenen günahlar işleyen kişinin şerefine, marifetullah konusundaki bilgisinin gücüne ve Allah'a olan yakınlığına bağlı olarak da katlanabilir. Bir sultana karşı yatak odasında işlenen bir isyan ve hata ile onun çok uzaklarında işlenen isyan ve hata bir değildir. İşte bu yüzden Allah Teala seçkin ve has kullarını isyan etmeleri halinde kendilerini katlamalı olarak cezalandırmakla tehdit etmiştir. Çünkü o seçkin kullarını koruma altına almış ve bu koruma ile onlara büyük lütuf ve ihsanlarda bulunduğunu beyan etmek istemiştir. Bir ayet kerimesinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Eğer seni sebatkar kılmasaydık Gerçekten neredeyse onlara birazcık meyledecekti. O zaman hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdı. İsra suresi 74-75. ayetler. Diğer bir ayette de Ahzab suresinin 30-34. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayatsızlık yaparsa onun azabı iki katına çıkarılır. Bu Allah'a göre kolaydır.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 Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehl Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır. Ali bin Hüseyin yani Zeynel Abidin, bu ayete dayanarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselama yakınlıkları sebebiyle Haşim oğullarının da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesiyle aynı hükme tabi olduğunu söylemiştir. Hadis-i şerifte anlatılan durumların üçüncüsü, bir iyiliği yapmayı istemektir. İyiliği yapmak isteyen kişi onu yapamasa bile kendisi için tam bir iyilik olarak yazılır. Nitekim, Müslümin, Müslümin sayhinden naklettiğimiz İbn Abbas ve Ebu Hureyre radiyallahu anhümden gelen rivayette, Kulun bir iyilik yapmayı gönlünden geçirirse, yapmadığı halde ben onu kendisi için bir iyilik yazarım Buyruluyordu. Bu hadisten anlaşıldığı kadarıyla gönülden geçirmek, yani tahaddüs, insanın içinden geçirmesi demektir. Buna istemek de denir. Hureymi bin Fatih'in rivayet, rivayet ettiği hadiste ise, Her kim bir iyilik yapmayı ister fakat onu yapamazsa, Allah Teala onun o iyiliği kalbiyle istediğini ve yapmak için de hırslı olduğunu bilirse, onu yapamasa bile o kendisi için bir iyilik olarak yazılır ifadesi vardır. Bu hadiste istemek kelimesiyle burada kesin olarak yapmaya kararlı olmak kastedilmektedir. Yani bu kesin kararın yanında o işi yapmaya hırsı da bulunur, azmi de bulunur. Bu işin sadece düşünce olarak hatıra gelmesi ve bunu yapmaya yönelik herhangi bir azim ve kararlılık oluşmadan kaybolup gitmesi kastedilmemiştir. Ebu Derdar radiyallahu anh şöyle der. Bir kimse yatağına girdiğinde gece kalkıp namaz kılmayan niyet eder. Sonra uykusu kendisine galebe çalar ve namaz için kalkamazsa kendisi için niyet ettiği namazın sevabı yazılır. Bu söz Ebu Derda radıyallahu merfu olarak da rivayet edilmiştir. İbn Mace bunu merfu olarak rivayet eder. Daire Kutni mevkuf olarak olarak rivayetinin yani Ebu Derda radıyallahu sözünün olduğunun daha doğru olduğunu bunun daha kuvvetli olduğunu söyler. Bu manada Ayşe radiyallahu anhadan da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir e, hadis nakledilmiştir. Said bin el-Müseyyyeb, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Her kim namaz kılmak, oruç tutmak, hacca veya umreye gitmek, cihada katılmak ister ve bunları yerine getirmesine mani olan bir engel çıkarsa, Allah Teala onu niyet ettiğine yani niyet ettiği şeyin sevabına kavuşturur. Ebu İmran el-Cevni şöyle diyor. Meleğe şöyle emir gelir. Falan kişiye şu ve şu sevapları yaz. Melek dedir ki ya Rabbi o kişi bunları işlemiş değil ki. Meleğe o bunları yapmaya niyet etmiştir denilir. Yani kalpte oluşan azim bu sevabı kazanmaya yetiyor. Fakat burada o iyiliği yapmasına e, engel olan bir bir mani bulunmalı. Zeyd bin Eslem şöyle der. Adamın biri vardı. Alimleri dolaşıp duruyor. Kim bana hiç ara vermeden Allah Teala'nın rızası için yapabileceğim bir iş gösterebilir? Çünkü ben gece gündüz boyunca bir anımın bile Allah rızası için işlediğim bir iş olmadan geçmesini istemiyorum diye araştırıyordu. Kendisine sen tam aradığın şeyi buldun. Gücün yettiğince Allah'ın rızasına uygun işler yap. Yorgun ve bitkin düştüğün Yahut bıkıp bıraktığın zaman da tekrar onu yapmayı iste ve niyet et. Çünkü kararlı olarak bir işi yapmak, bunu yapmak isteyen kişi tıpkı onu yapan kişi gibi ecir alır dediler. Her ne zaman kişinin niyeti söz ve gayretle birlikte olursa, azimle birlikte olursa mükafat da ona göre kesinlik kazanır. Bu durumda olan kişi tıpkı... Az önce bahsettiğim, işaret ettiğim Ebu Kepçe radıyallahu anh'ın Allah Resulü ve vesselam'dan rivayet etti. Şu hadisteki e, kapsama girer. Bu uzunca gelen rivayette e, Tirmizi i̇bn Mace, Ahmet bin Hanbel ve Taberani tarafından e, rivayet edilen uzunca metinde şöyle buyruluyor: Dünya ancak şu dört kısım insan içindir. Bir kısım insan vardır. Allah Teala onu mal ve ilimle rızıklandırmıştır. O da bu nimet içinde Allah'a karşı takva sahibi olur, onunla akrabalarını gözetir ve onu da Allah'a ait olan hakkı da tanır. İşte bu kul derecelerin en üstünündedir. Bir kısım kimseleri de Allah ilimle rızıklandırmış ama mal ile rızıklandırmamıştır. Fakat bu kişi sadık niyetlidir. Der ki, benim de malım olsaydı ben de falanın yaptığı gibi yapardım. İşte bu kimse niyetine göre karşılık görür. İkisinin sevabı da eşittir. Bir kısmını da Allah mal ile rızıklandırmış fakat ilimle rızıklandırmamıştır. Bu kimse malında bilgisizce kör körüne hareket eder. Malı konusunda Allah'tan sakınmaz, onunla akrabalarını gözetmez, onda Allah'a ait olan hakları tanımaz. Bu durumdaki kimseler de derecelerin en kötüsündedir. Bir kısmına mal vermediği gibi ilim de vermemiştir. Bu kimse de der ki, eğer malım olsaydı... Ben de falanın israf ve harama harcama yaptığı gibi harcama yapardım. İşte bu kişi de niyetine göre karşılık görür ve her ikisinin işleyen ve içinden geçirenin günahı da eşittir. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet, hadiste geçen ikisinin sevabı da eşittir sözü şöyle açıklanmıştır: O kişinin o işi yapmış olanlara bir katlama yapılmadan verilen asıl ecir yönünde eşitliğini gösterir. Sevabın katlanması ise, Niyet etmekle kalan ve onu işlemeyenlere değil, onu bizzat işleyen kimseler için söz konusudur. Eğer her bakımdan eşitlik olsaydı, o zaman bir iyiliği yapmak isteyip bizzat işlemeyen kişiye de 10 iyilik yazılması gerekirdi. Halbuki bu husus, var olan bütün hadislere aykırı bir durumdur. Ve Nisa suresinin 95-96. ayetleri de buna delalet eder. Şöyle buyuruluyor, Müminlerden özür sahibi olanlar dışında, oturanlarla, Oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah malları ve canları ile cihad edenleri oturanlardan bir derece üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik, cennet vaat etmiştir. Ama mücahitleri oturanlardan çok büyük bir ecirle ve katından derecelerle üstün kılmıştır. Bu ayet hakkında İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle der. Ayette belirtilen ve cihad edenlerin kendilerinden bir derece daha üstün olduğu söylenen oturan kimselerden maksat özür sahibi olup da oturanlardır. Mücahitleri birden çok derecelerle üstün kıldığı oturan kimselerden maksat da özürlü olmayıp da oturanlardır. Yani özrü olduğu halde oturanlar bizzat cihad edenlerle e, denk ecirdedir. Fakat e, herhangi bir mazereti olmadan oturanlar ise e, ecir bakımından cihad edenlerle bir olmazlar. Hadis-i şerifte durumu söz konusu edilen dördüncü durum ise, dördüncü husus ise, bir kötülüğe niyet edip onu bil fiil yapmayanlardır. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadiste, o kimse için tam bir iyilik yazılacağı belirtiliyor. Aynı şekilde Ebu Hureyre, Enes radıyallahu anhuma ve bunların dışındakilerin rivayet ettiği hadislerde, o kişi için bir iyilik yazılacağı ifade ediliyor. Ebu Hureyre radıyallahu çünkü onu benim rızam için terk etti buyurduğu nakledilir Allah Azze ve Celle'nin. Bu ifadelerde şunu gösteriyor. Burada söz konusu olan, niyet edip yapmak istediği günahı yapmaya gücü yeten ve Allah'tan korktuğu için bunu işlemekten vazgeçen kişidir. Bu kimse için günahı terk etmesinden dolayı kendisine bir iyilik yazılacağında herhangi bir şüphe yoktur. Çünkü bir günahı burada belirtilen maksatla terk etmek salih bir ameldir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Berekat. Pekala, bir kimse günah işlemek ister de bunu insanlardan korktuğu yahut onlara gösteriş yapmak için terk ederse durumu nasıl olur? Bunun için de şöyle denilmiştir. Bir kimse o günahı terk etmiş olsa da bu niyetinden dolayı cezalandırılır. Çünkü yaratılmışlara karşı duyulan korkuyu yaratılana karşı duyulan korkunun önüne geçirmek haramdır. Aynı şekilde yaratılmışlara gösteriş yapmak da haramdır. Bundan dolayı bir kimse işleyeceği bir günahı insanlara gösteriş için terk ederse, bundan dolayı da cezalandırılır. Nitekim Ebu Nuaym, zayıf bir isnad ile i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Ey günah sahibi! Sakın günahın kötü akıbetinden emin olma. Çünkü bir günahı işlediğin zaman onu takip eden ondan daha büyük olur. Sonra şöyle der. Yellenme olacağı zaman başkaları duymasın diye korkudan kapını kapatırsın. Fakat günah işlerken Allah'ın seni görüyor olmasından kalbinin korku ve rahatsızlık duymaması o günahı işlemekten daha büyüktür. Fudail bin İyaz rahimeullah da şöyledir. Salih zatlar şöyle derlerdi. İnsanları memnun etmek için bir ameli terk etmek riya, onlar için bir iş yapmak ise şirktir. İnsan Kötü bir işi yapabilmek için elinden geldiğince gayret gösterir. Fakat Allah'ın takdiri sebebiyle onu yapamazsa, bir cemaat o kişinin şu hadis sebebiyle bundan dolayı cezalandırılacağını söylemişlerdir. E, Bukhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Şüphesiz dilleriyle söylemedikçe yahut bil fiil işlemedikçe Allah Teala ümmetimin gönüllerinden geçirdiklerini bağışlamıştır. Bir kimse günah işlemek için gayret gösterir, çabalar... Onu işlemekten aciz kalırsa, onu işlemiş demektir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelirlerse, ölen de öldüren de cehennemdedir. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, haydi şu katil, onun cehenneme girmesini anlıyoruz. Peki bu öldürülenin günahı nedir? Neden cehenneme giriyor diye sordular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da, çünkü o da gerçekten arkadaşını öldürme hırsını taşıyordu, buyurmuştur. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Nebi aleyhissalatu vesselamın diliyle söylemedikçe yahut bil fiil işlemedikçe sözü, bir günahı işlemek isteyen kişi onu diliyle söylediği zaman işlemek istediği o günahtan hesaba çekileceğine delalet eder. Çünkü bu durumda o günahı azalarıyla işlemiş olmaktadır. O da günahı diliyle söylemektir. Ayrıca şu hadiste buna işaret eder. Eğer malım olsaydı ben de falanın israf ve harama harcama yaptığı gibi yapardım. Bu kişi bu sözleriyle malı ile Allah'a isyan eden kişinin yapmak istediğini dile getirmektedir. Nitekim Allah Resulü Aleyhissatü vesselam o günahı işleyen ile sadece gönlünden geçiren bu kişi hakkında her ikisinin günahı da eşittir buyurmuştur. Sonraki müteahhirîn alimlerden bazıları şöyle demişler. Kişinin gönlünden geçirdiği günah Zina iftirası atmak, başkasını çekiştirmek, rıybet etmek ve yalan söylemek gibi sözle ifadesi haram olan günahlardan ise gönlünden geçirdiği o günah söylemekten dolayı hesaba çekilir. Eğer gönülden geçen o günah bedenin tamamı ya da bazı organlarıyla işlenen bir günah ise içinden geçirdiği şeyi mücerret söylemekle günahkar olmaz. Bu usta daha önce okuduğumuz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu şu hadis delildir. Kulum bir kötülük işlemeyi gönlünden geçirdiğinde onu bil fiil işlemedikçe ben o kulumu bağışlarım. Evet Kusya Hadis'te e, böyle buyuruluyor. Ancak bu hadis ile onu söylemedikçe veya işlemedikçe hadisini birlikte değerlendirdiğimiz zaman burada kast edilenin günahı kişinin gönlünden yani içinden geçirmesi durumu olduğu anlaşılmaktadır. Ebu Kepşer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste buna açıkça değerlendiriyor. Çünkü hadiste geçtiği gibi kişinin eğer malım olsaydı bende falanın israf ve harama harcama yaptığı gibi yapardım demesi içinden geçirmiş olduğu günahı işlediği anlamına gelmez. Aleykümselam selam ve rahmetullah. Bu kişi hiç malı bulunmadığı halde içinden geçirdiği mala bağlı olarak işlenen günahları sadece diliyle ifade etmiştir. Bunu dil ile söylemek de haramdır. O halde bunun bağışlanmış olduğu ve bundan dolayı hesaba çekilmeyeceği nasıl söylenebilir? Ancak bir kişi gönlünden geçirdiği günahı işleme hususundaki niyeti kendisinin dışındaki bir sebebe bağlı olarak bozulur ve azmi kırılırsa acaba bundan dolayı hesaba çekilir mi, çekilmez mi? Burada iki durum vardır. Birinci durum, insanın içinden geçen günah gönle gelen havatır yani Tehlikeli düşünceler, aleyküm selam ve rahmetullah, tehlikeli düşünceler türünden bir şey olur. Sahibi de ona iltifat etmez ve kalbinde ona herhangi bir yöneliş meydana gelmezse, bir kıymet vermezse böyledir. Bilakis onu çirkin karşılar ve bundan nefret eder. İşte gönle gelen bu düşünce affedilmiştir. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulan ve hakkında işte o apaçık imandır buyurduğu, Şeytanın aşağılık vesveseleri türünden şeylerdir. Bakara suresinde 284. ayetinde Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir ayeti nazil olunca bu durum Müslümanlara çok ağır geldi. Bu anlattığımız havatırın, yani gönüle gelen kötü düşüncelerinde buna dahil olduğunu zannetti sahabeler. Bunun üzerine ondan sonraki, yani Bakara 286. ayetindeki şu ifadeler nazil oldu. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendinedir. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşürsek bizi sorunu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Evet. Bunu İmam Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Böylece kulların takati dışında olanların bağışlanmış olduğu ve onların sorumlu tutulmayacakları ortaya çıkmış oldu. Aleykümselam ve rahmetullah. İbn Abbas radıyallahu anhuma ve başkaları bu durumu Nesih olarak adlandırmışlardır. Onların bununla söylemek istedikleri 286. ayette gelen, daha önce gelmiş olan ayetten anlaşılan, insanın gönlünden geçenlerden hesaba çekileceği yönündeki yanılgıyı izale etmiş olduğudur. Böylece 1. ayette kastedilenlerin de, yani Bakara 284. ayetinde kastedilenlerin de, kişinin azmederek yapmaya kesin karar verdiği şeyler olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu gibi durumları selef nesih olarak isimlendirirdi. İkinci durum, insanın gönlüne gelip de azim ve kararlılık göstererek devam eden ve sahibinin gönlünde yerleşen düşüncelerdir. Bunlarda kendi arasında iki kısımdır. Birinci kısım, insanın içine gelen bu düşünce, Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme konularında şüphe etmek, yahut bunların yalan olduğuna inanmak gibi küfür ve nifak sayılan Kalbin bağımsız işi sayılan e, türden bir düşünce ise, kul bütün bunlardan dolayı hesaba çekilir. Bu düşünceyle kişi kafir ve münafık durumuna düşer. Nitekim İbn Abbas radiyallahu anhüma, Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir, mealindeki ayeti i̇bn Abbas radiyallahu böyle izah etmiştir. Bakara 284. ayetini. Yine onun şahitliği gizleme hakkındaki, Bakara 283. ayetinde geçen, şahitliği bildiklerinizi gizlemeyiniz. Kim onu gizlerse bilsin ki onun kalbi günahkardır. E, mealindeki ayeti de böyle açıklamıştır İbn-i Abbas radiyallahu anh'ıma. ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet, bu kısma kalbi ilgilendiren diğer günahlar da dahildir. Allah'ın nefret ettiğine muhabbet beslemek, Allah'ın sevdiğine karşı nefret duygusu beslemek, kibir, kendini beğenmek, kıskançlık, yasak olan yerlerde Müslümana kötü zan beslemek gibi günahlar bu kapsamdadır. Yalnız şurası var ki, kötü zan söz ve uygulama ile ortaya konmadıkça bağışlanmış olduğu süfyanı ı Sevri'den rivayet edilmiştir. Haseni Basri'den de kıskançlık hakkında böyle dediği nakledilmiştir. Yani bir kimsenin kalbinde birisine karşı haset olur da bu hasetini diliyle veya ağzalarıyla haset ettiği kimseye zarar verecek derecede filiata dökmezse bunun başlanmış olacağına dair açıklama yapmışlardır. Herhalde bu ikisinin sözü şu kimseler hakkında da geçerli olsa gerek. İçine izan yani kötü düşünce ve kıskançlık duygusu doğuyor ama bundan hoşlanmadığı halde yani kendisinin kalbine böyle bir düşünce gelmesinden rahatsız oluyor. Fakat bunu bertaraf etmeye de gücü yetmiyor. Bu düşünce bir türlü yok olup gitmiyor. Ancak zaman zaman zayıflayıp geriliyor, azalıyor ve daha sonra bu düşünceler tekrar gönlüne geri dönüyor. Allah-u Alem bu alimlerin kastettikleri bunlardır. kısım Kalbin amellerinden olmayan, bilakis bedenin azaları tarafından işlenen, zina, hırsızlık, içki içmek, öldürme, masum kişiyi zina ile suçlamak gibi günahlarda olur. İnsan bunu istemese, gönlünde ısrarlı ve azimli bulunur, fakat dışarıda buna yönelik bir eser görülmez ise, bundan dolayı kişinin hesaba çekilip çekilmeyeceğine dair alimlerden gelen iki görüş vardır. İbnül Mübarek Rahimeullah şöyle der. İnsan içinden geçirdiklerinden hesaba çekilecek mi diye Süfyan-ı Rahimeullah'a sordum. Bana eğer buna yönelik bir azim varsa hesaba çekilir diye cevap verdi. Evet i̇bn Hacer Hacer Fethülbari'de naklediyor bunu. Birçok da hadis ve kelam alimleri de e, bu görüşü tercih etmişlerdir. Ve delil olarak da şu ayetleri sunmuşlardır. Bilin ki Allah gönlünüzdekileri bilir, bu sebeple Allah'tan korkun. Bakara Suresi 235. Ayet Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz, fakat kalplerinizin kazandığı, bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Bu da Bakara Suresinin 225. Ayet. Bu görüş sahipleri ayrıca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadislerini de delil gösterirler. İyilik güzel ahlaktır. Günah ise senin içini tırmalayan ve insanların bilmesinden hoşlanmadığın şeydir. Bunu İmam Müslim sahihinde Bukhari'de Edebil Müfret Müfred isimli eserinde rivayet ediyor. Ayrıca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz dilleriyle söylemedikçe yahut bil fiil işlemedikçe Allah Teala ümmetimin gönüllerinden geçirdiklerini bağışlamıştır. Evet. Kulun gönlüne yerleşen ve kalbiyle tam olarak yöneldiği bir düşünce, kulun yaptığı ve işlediği bir amel sayılır. Bu düşünce affedilenler kısmına girmez. Kişi bu düşünceleri sebebiyle dünyada gam ve keder ile cezalandırılır. Bu Ayşe radiyallahu anhadan merfu ve mevkuf olarak rivayet edilmiştir. Merfu olan rivayetinin yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a nispeti hakkında sıhhat üzerinde eleştiriler vardır. Bu hadisin e, tam metni şöyledir. Adamın biri i̇bn Ömer radiyallahu anhumaya, fısıltı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne söylediğini işittim diye sordu. O da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın şöyle söylediğini işittim dedi. Kıyamet günü mümin kişi Rabbine yaklaşacak, öyle ki üzerine affını indirecek ve kendisine günahlarını itiraf ettirecektir. Rabbi kendisine filan günahını biliyor musun diyecek, o da evet ya Rabbi biliyorum diyecek. Rabbi ben senin için onu dünyada örtbas etmiştim. İşte bugün de ben senin bu günahını bağışlıyorum diyecek. Sonra kendisine iyiliklerinin bulunduğu bir sayfa verilecektir. Kafirler ve münafıklara gelince onlar için bütün yaratılmışların huzurunda işte bunlar Allah adına yalan söyleyenlerdir diye ilan edilecektir. Bukhari ve Müslim rivayet ediyor bunu. Denilmiştir ki, Bilakis, kul bundan dolayı kıyamet günü hesaba çekilecek. Bundan dolayı Allah Teala onu huzurunda durduracak ve sonra onu affedecek. Bunun dışında bir takibata uğratılmayacaktır. Bu durumda bu kişinin göreceği ceza bundan dolayı hesaba çekilme olmaktadır. Bu görüş İbn Abbas, Rebi bin Enes (radıyallahu anhum)den rivayet edilmiş olup aynı zamanda İbn cerre Taberinin de tercih ettiği görüştür. Onlar bu görüşlerine İbni Ömer radiyallahu anhıman rivayet ettiği fısılda hadisiyle delil getirmişlerdir. Az önce okumuştum bu hadisi. Ancak bu hadiste ifade edilen husus da genel anlamda değildir. İnsanın gönlüne gelen vesveseler hakkında değil, dünyada ürtbas edilmiş günahlar hakkındadır. İkinci görüş, bir kimse günaha sırf niyet etmekle mutlak olarak hesaba çekilmez. Bu söz İmam Şafi'ye nispet edilir. Bu aynı zamanda Hanbelilerden İbni Hamid'in de Nasların genellerine dayanarak benimsediği bir görüştür. Ayrıca Affi'de Ab İbn Abbas radıyallahu anhumanın bu görüşe delalet eden bir sözünü nakleder. Bir üçüncü görüş daha vardır bu konuda. O da şöyle Bir kimse günahı gönlünden geçirdiğinden dolayı hesaba çekilmez. Ancak bunu harem bölgesinde aynı şekilde gönlünden geçirirse bundan dolayı hesaba çekilir. Nitekim Süddi Mürreden Abdullah bin Mesud radıyallahu anhumun şöyle dediğini rivayet ediyor. Her kim bir günah işlemeyi isterse onu işlemese bile aleyhine günah olarak yazılır. İsterse bu kişi Ebyene bağlı Aden'de oturup Kabe'de bulunan birini öldürmek istemiş olsun. Yani burada istisna edilen durum e, Konunun başında da bahsettiğimiz gibi bazı yerler ve bazı zamanlarda günahlar katlanarak e, yazılır. Bir kimse haremde günah işlemeyi gönlünden geçirirse e, bundan dolayı günah kazanır. Bu sözlerinden sonra i̇bn Mesud radıyallahu anh'a inkar edenler Allah'ın yolundan ve yerli taşralı bütün insanlara eşit kıble veya mabet kıldığımız mescidi haramdan insanları alıkoymaya kalkanlar şunu bilmeliler ki kim orada böyle zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız ayetini okudu. Bunu İmam Ahmed ve başkaları rivayet etmiştir. Şube'nin rivayeti merfu'dur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü ve nispet edilmiştir. Süfyan'ın rivayeti ise mevkuftur. Yani İbn Mesud'un kendi sözü olarak nakletmiştir. E, fakat bu rivayetlerden en doğru olanı Mevkuf olanıdır. Yani sözün i̇bn Mesud radiyallahu anh'e ait olmasıdır. Daha hak der ki, bir kimse başka bir yerde olduğu halde Mekke'de bir günah işlemeyi isterse, onu işlemese bile o kendisine bir günah olarak yazılır. Evet, daha önce İmam Ahmet bin Hanbel ve İshak bin Rahüye'nin de bu şekilde görüş belirttiğini nakletmiştik. Merfezi'nin nakline göre İmam Ahmet, i̇bn Mesud'un bu hadisini rivayet etmiş ardından şöyle demiştir. i̇bn Mesud, her kim orada yani mescidi haramda haktan saparak zulüm yapmak isterse derdi şeklinde açıklar. Ve şöyle devam eder. Hatta bir kimse Ebyen'e bağlı Aden'de bulunduğu halde, haremde bir kimseyi öldürmeyi istese bile, her kim orada zulüm ile haktan sapmak isterse onu azaptan tattırırız ayetinin tehdidine muhatap olur i̇bn Mesud böyle söylemiştir, demiştir. Evet, e, burada delil getirilen ayet Hac Suresinin 25. ayet. Evet, her ne zaman isteme ile yapma birleşirse bundan dolayı mutlaka ceza görür. İstenileni yapma işi istemeye yakın da olsa, daha sonra da e, gerçekleşse durum değişmez. Bir kimse bir defa bir haramı işlese, sonra eline geçen ilk fırsatta o günahı tekrar işleme azminde olsa, bu kimse günahta ısrar eden kişi durumuna düşer. Bu niyetinden dolayı hesaba çekilip cezalandırılır. İsterse o günahı işleme fırsatını yıllar geçtikten sonra bulabilir. Abdullah bin Mübarek ve başkaları günahta ısrar etmeyi bu şekilde açıklamışlardır. Bütün bunlara rağmen her günah katlama yapılmaksızın misliyle yazılır. Buna göre... Ceza, günahı işlemekten dolayı verilmekte, ayrıca günah işlemekten dolayı buna bir ilave yapılmamaktadır. Eğer günahı istemiş olmakta günaha ilave edilecek olsa, o zaman bir günahtan dolayı iki ceza verilmiş olurdu. Ancak iyilikler konusunda bunun benzerinin geçerli olması gerektiği ileri sürülemez. Çünkü bir kimse iyiliğe niyet ettikten sonra eğer onu bil fiil işlerse, niyetine ilave olarak ayrıca sevap kazanır. Zira bir iyiliği işlerine 10 kat yazılmaktadır. Bu katlardan bir kısmının iyiliğe niyet etmenin karşılığı olması caizdir. Allah en doğrusunu bilir. Müslüm'ün İbn Abbas radıyallahu anh'ımadan rivayet ettiği hadiste geçen Resulullah aleyhissalatu vesselamın yahut onunla Allah Teala siler sözünün anlamı şudur. Aleyküm selam ve rahmetullah. O kötülüğü işlemiş olan kişi için ya onu bir kötülük olarak yazar yahut Allah Teala onu tevbe, istiğfar ve iyilik işlemek gibi herhangi bir sebeple siler. İyilikler sebebiyle kötülüklerinin nasıl silindi konusu Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Nerede olursan ol Allah'tan kork, her kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik yap, insanlarla güzel ahlak ile geçin hadisinde e, sabittir. Hatta Hud suresinin 114. ayetinde de muhakkak iyilikler kötülükleri siler buyuruluyor. Bunlardan sonra gelen Allah'a karşı isyana hırslı olanlardan başka selah olmaz sözünün anlamı da şudur. Allah Teala'nın bu kadar büyük lütfuna, iyiliklere kat kat karşılık vermesindeki rahmetinin genişliğine ve kötülükleri bahşişlamasına rağmen ancak Allah'a karşı isyanda hırslı olanlar, kendi elleriyle kendilerini tehlike atanlar, kötülüklerin üzerine atlayanlar ve iyiliklerden yüz çevirip ona rağbet etmeyenler helak olur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Berekat. Bundan dolayı İbn Mesud radıyallahu an bildikleri kötülükleri onluklarına yani iyiliklerine galip gelenler helak oldu. Birlikleri e, onluklarına galip gelenler helak oldu gitti demiştir. Burada iyiliklerin on katıyla yazıldığına işaret etmiştir İbn -i Mesud radıyallahu an. Kelbide İbn Mesud radıyall e, esahola İbn Abbas radıyallahu şöyle bir rivayet nakleder. E, birileri onlarına galip gelen helak olmuştur. E, bunu merfu olarak nakleder. E, fakat bu uydurmadır. Çünkü kelbi e, kezzap olarak, yalancı olarak nitelenmiştir. İsnadı e, bu sebepten dolayı batıldır. Fakat İbni Mesud radıyallahu anh'den olarak geliyor bu rivayet. İmam Ahmet, Ebu Davud ve Tirmizi i̇bn Amr radıyallahu anhümadan rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şu, şu iki haslet kimde bulunursa cennete girer. Bunlar çok kolay olmakla birlikte onunla amel edenler azdır. Her namazın peşinden Allah'ı on defa tesbih etmek, on defa tahmid etmek ve on defa tekbir getirmektir. Bunların toplamı dil için yüz elli, mizanda ise bin eder. Yatağına uzandığın zaman da Allah Teala'ya yüz tesbih, yüz tahmid ve yüz tekbir ile zikredersin. Bunların toplamında dil için yüz, mizanda ise bin eder. Hanginiz bir günün gündüz ve gecesinde 2500 kötülük işleyebilir ki? Ahmet bin Hambel Ebu Derda radiyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Sizden biriniz sabaha varınca yüz defa subhanallahi ve bir hamdi diyerek Allah için bin iyilik yapmayı sakın bırakmasın. Çünkü bunun karşılığı bin iyiliktir. İnşallah o kişi o gün içinde onun sayısı bin kadar günah işlemez. Bu tesbihler dışında işlediği hayırlar da kendisine fazlalık olarak kalır. Bunun isnadı zayıftır. Subhanak Allahu Mebbebi Hamdik Ve Eşhedilaa Ilahillah Ante Batek Ve Estaufur Kebetu Billek.